ancak Allah'adır. Ancak onu över, yalnız ondan yardım ve mağfiret dileriz. nefslerimizin şerinden ve kötü amellerimizden Allah'a sınırız. nefslerimizin şerinden ve kötü amellerimizden Allah'a sınırız. Rabbim bizi nefslerimizin ve kötü amellerimizin şerinden kurusun. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak, saptırdığını da hidayete erdirecek yoktur. Ve yine şahadet ederiz ki Allah'tan başka ilah yoktur ve o tekdir ve urtağı yoktur. Yine şehadet ederiz ki Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kulu ve Resulüdür. Bakınız Rabbimiz kitabında Peygamberimiz hadislerinde bize iman edenlere şöyle nasihat ediyor. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Ey insanlar sizi bir tek nefisten yaratan ondan da eşini yaratan her ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar türetip yayan Rabbinizden korkun. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabaların haklarını da riayetiklerini de sakının. Şüphes ki Allah <gülüyor> sizin üzerinize gözetleyicidir. Rabbim üzerimize bizi gözetliyor. Bize şu basiret versin. Yakın versin, ihlas versin, samimiyet versin. Murakabeyi iyi yakalamamızı nasip etsin. Hem sohbetlerde hem de sohbetleri hayatımıza geçirme adına. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sözü doğru söyleyin ki işlerinizi Allah düzelsin. İşlerimiz düzelmiyorsa konuştuğumuz sözlere dikkat edelim kardeşlerim ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse hem dünyada da hem de ahirette de kurtuluşa ermiştir. Evet kardeşlerim bu mukaddime dediğimiz Allah Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetlerinde zikrettiği sözler manasını da anlayalım diye okuduk. Ali İmran Suresi 102, Nisad Suresi 1 ve Ahsap Suresi 71. ayetler kardeşlerim. Evet, Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu ve dinde işlerin en fenası da sonradan ortaya çıkanlar sapıklık dediğimiz ve ateş olan yol kardeşlerim Rabbimizi bizi şerrinden korusun çünkü hadisleri diyor ki bidat iblise büyük günah işlemekten daha sevilir çünkü büyük günahın tövbesi var çünkü tövbenin dört tane şartı var pişmanlık duymak dil ile istiğfar getirmek, bir daha yapmamaya kasem etmek, kul hakkı da varsa helallik istemek. Ama bidatı insan, dinde bücüzmüş gibi yaptığından dolayı, günde yüz defa da istiğfar getirse, o bidatının yerine geçmiyor. Çünkü bidatı ibadet niyetiyle yaptığından dolayı, günah olarak düşünmediği için, dolayısıyla günahın şartlarına o istiğfar olarak yapılan bidatlar girmiyor. O yüzden bidat işlemek, İblis'e günah işlemekten daha sevimli, Rabbim sünnete göre hareket etmemizin nasip etsin. Geçen sohbetimizi hatırlarsınız, fıtrat selimeden başladık. Bu haftaki inşallah bize gelen sırada iman, Allah izin verirse daha sonra akide, daha sonra tehlil sohbetlerine devam edeceğiz. Avam olan davetçi insanların sohbetleri kendi anlayışı kadardır, toplumu olan sohbetleri. Ama ilim elini yaklaşı, yakalayışı öyle değildir, daveti öyle değildir. Bu çalışmayı Rabbim bereketi dosun. Dinleyen kardeşlerime ben önce kendi esinde bunu dinlerken zaman zaman sohbetleri içimizi kırıyoruz. Sohbetleri üç aşağı, birşey beş yukarı, biz bunu biliyoruz. Şeytan da bir de şuradan yaklaşıyor. Zaten bilinen sohbetler ve o akşam bizim işte yakında müesseseye kapılırsak dinleme hevesimizi kırıyor. Şeytanın bu attığı ve seseye tam zehir olarak şöyle bir şey geliştirmek gerekiyor. Tamam ben bu sohbeti biliyorum ama elimin altında mesul olduğum iş yerinde akrabalarından olsun, komşularından olsun, çevremden olsun ve bir arkadaşıma ben bu dini anlatırken şu anda bildiğim bu şeyi ne kadar anlatabilecek seviyedeyim. Rabbim biliyoruz dedik ya bu şuurla da dinlememizi nasip etsin. Çünkü ben bu sohbeti çalışmaya girerken hani bilinen Kolide diye şeytan aynı vesileyi bana da attı. Ama hakikaten şöyle bir kapatalım ağızdan ne kadar biliyoruz deyince orada kalıyoruz kardeşlerim. Kaç tane ayeti ez biliyoruz? Kaç tane hadisi ez biliyoruz? Ve öğrendiğimiz ilimle kaç kişinin hidayetine vesile olabildik? Çok kaliteli bir dava üzerindeyiz. 72 grubu karşımıza almışız. Gerçekten bu dava kalite istiyor. Allah Aleyhisselatü Vesselam'ın da buyurduğu gibi emaneti hakkı ile tevdi ettin mi? O yüzden Rabbim dinleyen kardeşlerime önce bana sonra sizlere can kolayla dinlemeyi, bir davetçi şuuruyla dinlemeyi, bir şeyleri yakalamayı, bilmediğimiz şeyleri yakalamadığına can kolayla idraklı bir şekilde dinlemeyi bellemeyi, iman etmeyi, amel etmeyi ve davet edecek zamanda da davet etmeyi, kınayıcıların kınamasına kapılmadan, övenlerin övgüsüne kapılıp şimarmadan yaşadığımız sürece hem iman eden hem amel eden hem davet eden hem de sonuna sabredenlerden edenlerden kısım inşallah. Geçen dersin şöyle bir hatırlayalım. Fıtrat demiştik. Allah'a Celle hayvanlardan bize örnek vermişti. Şöyle hafif bir giriş yapalım. Ondan sonra <gülüyor> dersimize geçelim. Kuşun fıtratı uçmak demiştik. Gördüğümüz zaman şaşırmıyorduk. Balığı suda yüzer. Gördüğümüz halde bu balığın fıtrat olarak yüzmesi demiştik. Şaşırmıyorduk. Allah'a Celle insan oğlunun fıtratında da bazı meziyetler yerleştirmişti. Onlar korku, sevgi, ümit ve duaydı. Bu da bizim fıtratımızda olan programlanmış ve bize ceddenilmiş malzemelerdi. Bütün insanlık dünyaya gelirken bu duygu, düşünce ve hasletlerle gelmişti. Buna delil ise Araf Suresi 172 idi. Allah Adem'in sülbünden bütün nefslerine kendini şahit olarak ''Ben size Rabbiniz değil miyim?'' demişti. ''Onlar da sen bizim Rabbimizsin'' demişlerdi. Ve Allah Azze Celle bizi bu aleme göndermişti. Bu alemde bu imtihanı şu anda veriyoruz. Şu anda İslam ilminden uzak olsun, yakın olsun her insan korkuyu, sevgiyi, ümidi ve duayı sarfiyat olarak muhakkak harcıyor. Nasıl? Uyku nasıl bir ihtiyaçsa, yemek yemek nasıl bir ihtiyaçsa, özür Defi <gülüyor> lef hace, tuvalet ihtiyacı nasıl bir ihtiyaçsa, evet bunlar da fıtri hasretler idi. Burada ibadete dönüşmesi nasıl idi? Allah Resulü Aleyhisselat Aleyhisselatü Vesselam ne şekilde yapmışsa, İbadet niyeti ve peygamberin sünnetine uygul yaptığımız zaman bu fıtri hasretler ibadete dönüşüyordu. Bakınız Rum suresi 30 ve 31. ayetlerde Biz her doğan çocuk diyor, fıtrat üzere dünyaya gelir diyor. Ve bütün insanları biz fıtrat üzere yarattık buyuruyor Cenab-ı Hak. Sonra Allah Resulü bunun tefsirinde her doğan çocuk fıtrat üzere dünyaya gelir. Sonra anası, babası onu ya Yahudi, ya Hristiyan ya da meclisi yapar. Yani buradaki o sevgi dediğimiz, korku dediğimiz, ümit dediğimiz ve dua dediğimiz fıtratından uzaklaştırır. Bakınız bir tane de hadisi kusi var bu konuda. Allah-u Teala buyuruyor ki, ben kullarımı fıtrat üzere yarattım. Ama şeytanlar geldi, kullarımı fıtrat yolu üzerinden, din üzerinden uzaklaştırdı. Ki bunu biz biliyoruz, Kur'an-ı Kerim'de, Arap Suresi'ne ve seçkin ayetlerde geçer. Adem'in zürriyetinin sağında duracağım diyor, solunda duracağım, önümde var, arkasında duracağım. Onların çoğunu sana ibadet eder, şükreder halde bulamayacaksın. Ancak ihlaslı kullar müstesna. Rabbim bu sohbetleri ihlas adına, ihlası yakalama adına, bir niyet ikisi delili güzel yakalayıp, şeytanın tuzağından kurtulma adına anlatmayı, aktarmayı ve dinlemeyi, amel etmeyi nasip etsin. Amen. Ve ihlaslı kulların ancak kurtulabileceğini. Hem Allah Azzele zikrediyor, iblis de bunu itiraf ederek, ihlaslı kulların üzerinde benim bir tasarrufum olamaz diyor. Evet, bir amelin Allah Azze ve katında geçerli olabilmesi için ihlas şart. İşte burada kullarımı diyor, şeytanlar saptırdı. Benim onlara helal kıldığımı haram, haram kıldığımı helal kılıyor. Yani burada fıtrattan bozdu. Şimdi biz kendi nefsimize duralım, tefekkür ederim kardeşlerim. Dünyaya gelen bütün canlılar kul olarak gelmiş abittir. Biz genelde abid cümlesini bu toplumda genelde dini kesim olan, kendisini ibadete veren, aşırı ibadet yapan, ibadette nafile amellerde yoğunlaşan insanlara verirdik. Ama müellif öyle demiyor, Melif diyor ki dünyaya gelen bütün kullar abiddir, abidin tanımı ne? İbadet eden demektir, ibadet nedir? Kulluğunu takdim ettiği halin demektir. Burada diyor ki müellif, biz ibadetle bu dünyaya gelirken ceddenlenmişiz. İbadet yapmadan kurtuluşumuz mümkün değil. Abidlikten kurtulmamız mümkün değil ama mabudumuzu seçme hürriyeti bize verilmiş. Yani ilahımızı seçme, Rabbimizi seçme, kulluk edeceğimiz, Rabbimizi seçme, hürriyetimiz bize verilmiştir. Eğer biz yemek yerken sol eline yersek, besmele çekmezsek, yedikten sonra şükretmezsek, tuvalete sağ ayakla girer, sol ayakla çıkarsak, evet kardeşlerim, ibadetlerden geri kalırsak, uykumuzu rastgele yaparsak, Kulbuktan yüksünürsek haramı helali birbirine karıştırırsak bize bu telkini kim vermişse o zaman o bizim neymiş olmuş? Neyimiz olmuş oluyor? Mabudumuz olmuş oluyor. Bakınız Allah'ın sol sol eleyen bir insana ne diyordu? Şeytan sol elle yer içer. Burada sol eleyen, içen bir insanın o ibadetini kime sunmuş oluyordu? Şeytana sunmuş oluyordu. Ama bazı tayfeler burada aşırı gitmişlerdi. Burada her amel şirke götürür diye bir kural yoktur. Zaten akide dersinden sonra tevhid dersinde biz bunu net bir şekilde göreceğiz inşallah. Bir insan kulluğunu demiştik, mabudunu seçme özgürlüğü vardı. Ya Allah'a bunu sunacaktı ya da gayırlarına. Ve biz önceki ümmetlere biz baktığımız zaman zaten bunu canlı şekilde görüyoruz. Bir tek Allah'a sevgi, korku, ümit ve dua yapılır. Ama Allah'ın dışında ilahlara ise sevdiğin zaman aynı anda ondan korkamazsın. Aynı anda ona ümit besleyemezsin. Aynı anda ona dua edemezsin. O yüzden Güneş Tanrısı, Aşk Tanrısı, Muhabbet Tanrısı, Uğur Tanrısı diye tanrılar çoğalmış. Ve bu zamanda da Tarkan gençini ilahı diyerek başka bir çığır açılmış. Yani ilahların çoğalması fıtri ihtiyaçtan dolayıdır kardeşlerim. Canlı yaşadığım bir örneği anlatayım. İnşallah bu derse başlayayım. Çalışmış olduğum iş ortamında esnaf olarak Karşımda çalışan, cam tık işini uğraşan bir topluk vardı. Cuma saati tam, bu insanlar cumaya gitmediler ama kendilerine hem tablo verdikleri hem de zengin olan iki tane iş adamı son model arabalan geldiler. Bu işvereme yanımsı kapıya koştu, kapıyı açtı ve patronlara rükü ettiler, eğildiler, ellerini öptüler ve içeri davet ettiler. Cuma'dan çıktığımda o şahıslara ita itaat ettiklerini, hizmet ettiklerini ve yine kapılarını açtıklarını, ellerini öpüp uğurladıklarına bizzat şahit olun. Bakınız Cuma Suresi 9. ayette Allah Azze buyuruyor ki Nidal beyan olununca alışverişi bırakın, Allah'ın zikrine koşun. Bilirseniz bu sizin için dünya ve içindekilerinden daha hayırlıdır. Yine Allah'ın zikri bitince yeryüzüne yayılın ve rızkınızı arayın buyurur. İnsanlara zahiren sorsan, Reza kimdir? Allah derler. Senin mabudun kimdir? Yine Allah derler. Ama zahiri görüntüye baktığımız zaman bunlar cuma saatinde, cumaya gitmemiş. Çünkü rızkı zahiren sebep olandan beklemişler ve sebep <gülüyor> olan kişiye kulluk etmişlerdi. Rükkü kime ait bir amel ve eylemdi? Allah'a ait olan bir eylemdi. Biz bunu nereden biliyoruz? Peygamber aleyhissalatü vesselam'a bir sahabi gelip önünde eğilmişti. <gülüyor> Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu tenkit etmemişti. Tekfir de etmemişti. Çünkü Allah Resulü nasihat etmeden, hüccet ulaştırmadan kimseye kesin yargıda bulunmamış, arkadan gelenlere de örnek olmuştur. Ona şöyle demişti ve bize de örnek bırakmıştı bu davranışıyla. Seni bu şekilde hareket etmeye sevk edeme. Sahabe de demiş ki ey Allah'ın Resulü Ben Kayserlilere, Neceşilere, Kisrarlara giden bir insanım Onların askerlerinin onlara saygıda bu şekilde yaptıklarına şahit oldum Ve ben düşündüm ki Bakınız sahabenin niyeti hayır Saygı duyulmaya bunlar içerisinde en layık sensin Ben de saygın mahiyetinde bunu yaptım Bakınız bu rivayet de Ebu Davud'da geliyor Ve Allah Resulü buyuruyor ki Bir daha böyle yapma bu Allah'a ait olan bir eylemdir Bakınız bu insanlar razılık olarak rezak sıfatını dilde Allah'a ama icraatta amelde ve kalpte eylemde kime vermişlerdi? Patronlara vermişlerdi. Dolayısıyla kardeşlerim insanların kalbinde inanç olarak hayrın gelmesi, şerrin celbedilmesi, hayrın celbedilmesi, şerrin uzaklaştırılması, kalben gücün kimin elinde olduğunu inanıyorsak ona saygı duyduğumuzu ibadet ettiğimizi ondan bir beklenti içine girdiğimize tanık oluyoruz O yüzden Şeyh Hulusi'nin diyor ki Bir insanın bir insanı övdüğünü Görürseniz Ya onun yiğitliğinden hoşlandığından dolayıdır Ya ondan bir hayır menfaat Beklentisi olduğundan dolayıdır Ya da onun şerini kendisinden def etmek istediği içindir Dolayısıyla Gücün kimin elinde olduğuna Kim inanıyorsa Onu kendisine mabut seçiyor Ve Melih şöyle diyerek akide e, fıtrat dersinin sohbetini tamamlıyor. Yüzlerce ilaha kulluğa yeltenen bir insan kendisine sorsan ben özgürüm diyor. Yüzlerce ilaha kulluk etmek mi daha zor yoksa bir tek ilaha kul ve kör olmak mı daha zor? İnsan bir tek ilaha kul olmaya başladığı zaman kalbinde sükunet, huzur ve emniyet başlar. Çünkü Allah Azze Celle Kur'an-ı Kerim'de iki efendili bir köleden bahseder. Biri bir şey yap der, diğeri yapmadır Ve köle işin içinden çıkamaz. Bir iş yerinde iki tane iş olanlar bu örneği çok daha iyi bilirler. Benim bir yakınım bunu anlatıyor. İki üç tane patron vardı diyor, mobilya işi yapıyordum. Biri gelip diyor ki kapı pencereyi bu tarafa koy, beş dakikasını öbür patron geldi ki öbür tarafa koy. Hakikaten çok zordu diyor. Yani insan Allahu Kur'an'da, peygamberlerin hadislerinde naklettiklerini canlı yaşadığı zaman daha güzel görüyor. Ama Rabbimiz kitabında, Nebimiz Ali Aleyhisselam hadislerinde bize neyi bildirmişse bir tek ilaha kul olan bu hükümleri yaşa ve Allah'ın Kur'an kendilerine buyurduğu gibi onlar diyor, kınayıcıların kınamalarından korkmazlar. Eğer siz daveti yapmazsanız Allah'a gereği gibi kulluk etmezseniz biz emanet duygusunu sizden alırız diyor. Layık olan kullarımıza veririz. Onlar diyor iyiliği emirler. Kötülükten alıkoyar. Kınayıcıların kınamasından korkmazlar. Onlar Allah'ı severler. Allah da onları sever. Rabbim bizleri bu ayetin şumuruna uydursun inşallah. Evet kardeşlerim. Bu haftaki dersimiz ise fıtrat dersi dediniz. Tersif halinde işlerimiz konunun ikinci merhalesi iman korusu kardeşlerim. Üzerinde afiyet biraz rahatsızım, Hakkınızı helal edin. Beni sebal üzere dinlemenizi Rabbim nasip etsin inşallah. Bana da sağlık, afiyet versin. Sohbeti bitirelim. Bakınız müellif diyor ki iman konusunu ele alıp anlatırken iman Kur'an ve sünnette diyor çok özlü bir kelimedir. İndirilen kitaplar ve gönderilen peygamberler iman etmemiz için indirilmişken en çok Kur'an'da ve sünnette bahsedilen konu buyurken diyor. Hiç ihtilaf edilmemesi gereken bu konu olması lazımken diyor. Özellikle inanıyorum diyen Müslümanların bu konuda cem olması gerekirken, Melek diyor ki ne acı bir tablodur ki ümmeti Muhammed'in en çok ihtilaf ettiği konu iman konusu olmuştur. Zaten dersi takip ettiğimizde göreceğiz ihtilafın sebeplerini, nisiplerini inşallah. İman konusu diyor ve bu mesele toplumumuzda diyor, anlatan kesimin. Kur'an ve sünnetten derili bir şekilde anlatmadığından dolayı, anlatamadığından dolayı ve toplumun bunu yanlış bir şekilde algılayıp anladığından dolayı katmerli, kafir olan kesimlerin dahi diyor. Kendilerinin mühimi ve Müslüman saydıklarına tanık oluyoruz. Ve cemaatlerin çok rahat bir şekilde imanı Kur'an ve sünnetten beslenerek amel etmediklerinden, bu ilmi elde etmediklerinden dolayı çok rahat bir şekilde birilerine dinden bir cüz'ü yaşar halde gördükleri zaman ya bir selam vermek ya herhangi bir amel gibi mümin dediklerine ve herhangi bir amelden dolayı kafir dediklerine tanık ve şahit olabiliriz. Mesela bir tane örnek verirsek bu konu daha güzel aydınlanmış olur. Cemaatlerden bir tanesi faiz yenen faiz diyen taifeye başka bir cemaat kafir der. Diğer bir taife siyaseti inkar etmeyene oy verene kafir der. Diğer bir taife de Bunları diyor, tekfir etmeyene kafirler. Bakıyorsunuz ki biri diğerine tekfir ediyor, bir tayfada çıkar der ki bunlar hepsi ümmettir, bizim kardeşlerimizdir. Zaten ders sürecinde biz bunu göreceğiz, ileride akile dersinde bu göreceğiz. Ve bu eylem çelişkisi <gülüyor> böyle sürüklenir gider. Ama müellif diyor ki, bakınız Allah Celle Kur'an-ı Kerim'de Bakar Suresi 26. ayet diyor ki, Şüphesiz ki Allah bir sineği dahi, hatta ondan küçüğünü dahi örnek vermekten çekinip imtina etmez ki imanla alakalı bir mesleğidir. Çünkü yaratan Allah'tır. Her şeyi Allah yaratmıştır. Ve bu yarattığını zikretmekten de imtina etmemiştir Cenab-ı Hak. Bundan dolayı diyor, iman kelimesinin manası hakkında değil, içeriği hakkında ihtilaflar edilmiştir. O yüzden Melif diyor ki bakınız Hazreti İsa zamanında tıp ön planda olduğundan dolayı Allah Azze ve Celle, Hazreti İsa'yı mucize olarak çamurdan kuş yapıp ruh allah Teala verip üflemesine ve onları imana davet için bu şekilde mucize olarak Hz. İsa'ya verdiğine tanık oluyoruz Kur'an'da. Hz. Musa zamanına baktığımız zaman sihirin ön planda olduğunu görüyoruz. Ve Allah-u Teala da Hz. Musa'ya asayı sihir üstü bir güç mucize olarak onlara gönderir. Ve o iman eden tayfaya baktığımız zaman bunu canlı bir şekilde gözlemleriz. Sihirin daniskasını bilenler Rabbim Musa ve Harun der. Çünkü bütün iplerini allah Teala'nın Hz. Musa'ya vermiş olduğu mucize olan asa halinde canavar yutar ve onlar hepsi birden secdeye kapanır. Bir tanesi imanda, imtihanda taviz vermez. Çünkü biz sihirin daniskasını biliyoruz derler. Vallahi bu sihir değil deyip biz iman ettik Hz. Musa'nın ve hazmın Rabbine derler. Ve kolları ve bacakları çaprazlama kesilmesine rağmen bir tanesi imandan taviz vermez. Bakıyoruz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında ise Peygamberimize verilen en büyük mucizenin edebiyat olduğunu, güzel konuşma olduğunu, şiir olduğuna tanık oluyoruz. Peygamber Efendimiz daha gelmeden önce şiir Mekke'de, Arabistan'da ön plandaydı. Ve oranın insanları, edebiyatta şiirde önde olan insanlar şiirleri Kabe'nin duvarlarına asarlardı. Allah Resulü bu zikretmiş olduğumu Mukaddime'yi okuyunca bir toplum Müslüman olur ve şairler hay eder, velik bin muhire de bunların içindedir. Evet kardeşlerim, cinlerin şiirlerini, şiirin, recezini, belagatın öncüsünü bilirim der. Kendisi peygamberimizi dinleyince odasına kapanır. Ebu Ceyd bir müddet sonra yanına gelir der ki, senin bu şekildeki suskunluğun arkandaki insanları tedirgin eder kere adına konuşuyorum. Topluk Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kastediyor. Muhammed'i eğer inkar edersen sözlerinin kötü olduğunu söylersem, batıl olduğunu söylersen eğer senin için para toplayacağız mal toplayacağız Velid bin Muğra eder ki, içinizde en zengin benim. Sizin malınıza benim ihtiyacım yok. Cinlerin dahi şiirlerini bilirim. Recezini bilirim ve belavatte hepinizden en ündeyim. Bu beşer sözü deyip ki, ben nasıl inkar edeyim, itiraz edeyim. Ebu Cehil der ki, kendisine amca diye hitap eder. Ey amca, eğer bu şekilde sen devam eder ve konuşmanı bu kavim duyarsak, senin hakkında güzel şeyler düşünmez ve senden uzaklaşırlar. Bana müsaade etler ve içeri girer. <gülüyor> Düşünmeye başlar, bir müddet sonra çıkarır, dışarı çıkar ve bu sihirdir der. Bakınız Allah'a onun hakkında da onu bana bırakın der. Yani o şahsı bana bırakın. Bakınız, kendileri bile beşer sözü olmadığını itiraf etmişlerdir. Çünkü tabiat dediğimiz olayın bittiği yerde kardeşlerim mucize başlar. Yani Allah Azze ve Celle'nin bir insana vermiş olduğu yeteneğin bittiği yerde doğa üstü diyorlar ya. İşte Allah'ın kullara vermiş olduğu yetenek, peygamberlerdeki mucize, evet veli kullardaki de keramattir kardeşlerim. Tabii ki keramet dediğimiz kabrım şu anda konumuz burası değil, konuyu da dağıtmak istemiyorum. Ayrı bir zaman diliminde gereksinim olduğunda inşallah ki tevhid dersine geçecek Allah'ın veli kulları tevhid eli muvahitlerin Kerametleri kitap sünnet ölçüsüleri Nerededir? İnşallah yeri gelince orayı işleyeceğiz Ama burada diyor ki Günümüz Türkiye'sinde Dil Kargaşalı yaşanmış Birileri çıkmış diyor İnsanlar diyor Konuşulan şeyi anlamasın diye konuşma dilindeki belalatı yanlış şekilde nitelendirmiş ve insanları kitaptan uzaklaştırmıştır. Kavram kargaşası meydana gelmiştir diyor. O yüzden diyor konuşulan şeyin çok iyi anlaşılması gerekiyor. Burada müellif iki bab başlığı altında yer almış. Bir isim, diğeri müsemma. Örnek verecek olursak isim ad demektir. Müsemma ise kullanılan adın oluşturduğu muteviyattır. Örnek verecek olursak isim tevhiddir. Müsemma ise uluviye tevidi. Rubbiyet tevhidi isim ve sıfatlardır. İkinci örneği verecek olursak isim bilgisayar, müstemma ise monitör, kasa, mouse yani fare dediğimiz şey ve klavyedir kardeşlerim. Üçüncü de örneği verirsek herhalde bu vereceğimiz isimle ile arasındaki ilişki anlaşılmış olur. İsim su demektir. Müstemmi ise h k2, hidrojen ve oksijenin birleşimidir bu su. Yani isim at, müstemma ise onun içeriğidir. Ama toplumda ise bu kelime kavram kargaşasından dolayı bu mesele ciddi bir şekilde arızaya gitmiştir kardeşlerim. Evet, mantık ve mefhum diye müellif bir babaşmış. Mantık dediğimiz lafzın gelişi zahiri okunduğunda ilk anlaşılan anlamdır der. Mefhum ise lafzın gelişine yüklenen manadır der. Buna da bir şu örneği verir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde şöyle buyurur. Beyaz iplik, siyah iplikten ayrılınca kadar yiyin için. Bakınız, Kur'an Arapça'yıydı. Biz buzikli Arapça'ya indirdik buyurucu Cenab. Hak. Şimdi o dönemdeki insanların ana dili Arapça'ydı ve Allah Azze ve Celle onlar anlasınlar diye Arapça olarak indirmişti. Arap çayı iyi bilen sahabe buradaki meseleyi anlayamamış. Çünkü laf, lafsın diyor, mantıklı diyor, siyah iplik beyaz iplikti. Ama mefhumu yani kastettiği mana o değildir diyor. Sahabe siyah iplikle beyaz iplik yasının arasına koyar. Orucunu yemeye devam eder. Bir de bakraki gün atmış. Allah Resul Aleyhisselam'a gittiğinde Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurur ki senin anladığın mana bu değil. Gecenin karanlığıyla gündüzün aydınlığı arasındaki o zaman dilimidir diyor. Ve burada meelif diyor ki işte kelime ve kavram kargaşasını biz güzel anlayamazsak iman kelimesinde karıştırırız ve Saptanların da, ihtilafa düşenlerin de, talalete gidenlerin de esas diyor düştüğü şey kelime ve kavram kardeşasıydı. O yüzden diyor okunan ayet bile olsa diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam onu açıklamıştır ve sahabeler arasında da ihtilaflı konular olmuş. Sadece Arapçasının kelime olarak şeyine baktığımız zaman bile işin içinden çıkamayacağımızı biz net bir şekilde görmüşüz diyor. Ki sahabeler arasında da bu yaşanmıştır. O Rabbini gördü ayetini İbn Abbas farklı şekilde algılamış, Allah'ı gördü diye tefsir etmiş. Olay Ayşe annemize intikal et dediğince bakın ayetten sonra hadis yani Kur'an'ın tefsiri gündeme gelmiş. Hazreti Ayşe annemiz dedi, demiş ki benim gecemde semaları yükseldi ve ben o ayeti peygambere sordum da dedi ki ey Ayşe hiçbir göz onu göremez onun gözün önünde perde vardır o perdeyi kaldırdığı zaman gözünün gördüğü iliştiği yer yanar. Peki ey Allah Resulü dedim. Peki o onu ufukta gerçek ruhiyetin haliyle gördü derken o kimi gördün ey Allah Resulü dediğinde Peygamberimiz o Cebrail'di demiştir. Bakın sahabe İbn Abbas ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dua ettiği tesirde önde olan sahabe bile burada sadece Arapça olarak ayete baktığında bile ne yapmıştır? Yanılabilmiştir. Mesele yanılmak değil, kullar yanılacak. Ama bunun izalesi ne şekilde olmuştur? Allah Resulü Aleyhisselatü o ayeti açıklamasıyla bu izaleye dönmüştür. O yüzden taifelerin sapıtmasının en büyük sebebi Kur'an'ı Nebi Ailesi Tesselam'ın diliyle tefsire ve açıklamaya gitmediklerinden, kendi yorum ve izahları ve takip etmiş oldukları cemaatin tefsirine göre gittiklerinden dolayı çelişkilere ve yanılmalara gitmişlerdir. Bakınız, burada Cündüb bin Abdullah el Beceli şöyle diyor. Biz yiğit, delikanlar olarak Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e giderdik. Allah Resulü bize Kur'an'ı öğrenmeden önce imanı öğretirdi diyor. Evet. Allah Resulü bize Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeden önce imanı öğretirdi. Evet İbn-i sahih olarak gelir Bakınız i̇bn Ömer de şöyle der. Herhangi birimize iman Kur'an'dan önce telkin ediliyor ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a süre iniyor. Biz de tıpkı sizin Kur'an'ı öğrendiğiniz gibi ondaki helal ve harama emir ve yasakları durması gereken yerleri öğreniyorduk. Sonra şöyle dedi. Ben öyle kimseler gördüm ki onlardan birine Kur'an İmandan önce veriliyordu. Ve bu da onun başından sonuna kadar onu okuyordu. Ancak o, ondaki helal ve haramı, emir ve yasabı durması gereken yerleri bilmiyor. Kur'an'ı kalitesiz bir hurma gibi savuruyordu. Neden? Çünkü imanı elde tam manasıyla etmemişti de ondan. Ki biz bunu toplumumuzda ilim eli diye, profesör diye piyasada net bir şekilde medyadan, haberlerden duyuyoruz. Kur'an'ı kerim yutmuş, Yaşımız kadar ilimleri var ama iman kalplerine girmemiş olacak ki Mebi Aleyhisselatü'nün sayı hadislerinin Kur'an'ın tefsirinin dışında aynı İbni Ömer'in dediği gibi Kur'an'ı kalitesiz hurma gibi savuruyorlar. Yeri gelir başörtüsünün bile değil mi? olmadığını, namazı bile başörtüsü olmadan kılınabileceğini zikrede biliyorlar bunu. Evet, bakınız müellif ne diyor? İman diyor, istat iledir diyor. Sonra ikminan ve yakin iledir. Sûr ise şüphe ve teşviş iledir. Ki Kur'an-ı Kerim'de, Bakara Suresi'nde 360. ayete baktığımız zaman Allah Azze ve Celle, Hazreti İbrahim ile arasında geçen bir dizi konuşmadan bize kısa zikreder. Hazreti İbrahim'e Cenab-ı Hakk'ın diyor ki, Ey İbrahim, ben öldükten sonra diriltirim. Sanki bizim adımıza İbrahim Aleyhisselam konuşuyormuş gibi, Ya Rabbi bu nasıl der? Allah Azze ve Celle de, sanki biz bu toplumdaki insanlardan deli istediğimiz zaman ne şekilde cevap vereceklerse der Allah Azze'ye de inanmadın mı der hakikaten bu toplumdaki insanlardan deli istediğimiz zaman aynısını söylerler inanmadın mı İbrahim Aleyhisselam inandım ama kalbim ikminam bozsun der Kalbim bozsun. ve Allah Azze'ye kendisine dört tane kuşanmasını kendisine evcileştirip alıştırıp yetiştirip büyütmesini büyüdükten sonra kendisine alıştıktan sonra başlarını kendisine tutma kayıda kesmesini Onları hepsini bir lokmacı hale getirmesini, dört ayrı parça yapıp dört ayrı taha koymasını ister. İbn Kesir de bunun tefsiri gelir. Bakara sureti 260. <gülüyor> ve kum bir izni ladder. Onların hepsinin kalkıp geldiğine kendisi tanık olur. Der ki, kafaları ellerinde duruyordu hayvanların başları. Ben değiştiriyordum ama hayvanlar bile kendi şeyini buluyordu diyor başlarını. Ve orada diyor, ilik iliye kemik kemiğe kana ve hepsi birine karıştı ve tas tamam yine eski hallerine geldi. Bakınız Hz. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın bu delilleri karşısında öyle bir itminana, öyle bir yakine, öyle bir imana ulaştı ki Allah ve Celle önce onu ne yaptı? Kendisini canıyla imtihan etti. Evet Ankebi suresinde Allah buyuruyor. Canınızdan, malınızdan, eşinizden, çocuklarınızdan. İleride inşallah zaten burada akide dersinde ileriki safhada zaten bu gelecek. Bu gelecek imanın sonuna doğru olan bölümde de gelecek inşallah. İman imtihanı gerektirir. Bölümünde zaten bu ayrıntılı geçecek. Sadece burada kısa bir paragraf olarak zikredelim de hemen konumuza geçelim. Konu dağılmasın. Bu imtihanların hepsini İbrahim aleyhisselam kazanır ve biz seni imam yaptıktır. Bakın Bakınız ayetlerimize yakinen iman edenleri biz imamlar ve önderler yaptık der Cenab-ı Cennet ehlinin cennete girmesinden sonra da onların cennetteki girişlerinin sebebini ise Allah'a ayetlerine İman ettiğinizden, sabrettiğinizden başınıza gelenlere ve salih amellerinizin kabul gördüğünden dolayı girin cennete denilmiştir onlara. İşte kardeşlerim bize imanımızı, öyle bir elek ki bu elek, eğer kurtulsaydı hile yoluyla iblis kurtulurdu ama o da kurtulamadı bu elekten. Çünkü bizi imtihan eden Allah Azze ve Celle, kimse onun ağında kalbinde problem varsa kurtulamıyor kardeşlerim. Kimse kurtulamıyor. Ancak şerlerin başı olabildi iblis. Başka bir şey olamaz. Kalbini temizlemeden, saf, temiz, berrak, tevhid inancını, imanı akidesini kalbine yerleştirmeden, şirksiz, salih ameli yaşamadan cennete girmesi kişinin mümkün değil. Çünkü temizlenenlerden başkası cennete giremeyecek kardeşlerim. Evet, işte bu delil karşısında İbrahim Aleyhisselam'ın kalbi mutmainmişti. Meellif şöyle giriş yapar, der ki peki iman ne demektir? Üç merhalede bunu ele alır. Bir, kelime ve rugai manı olarak, iki, toplumun, halkın anladığı manı olarak, üç ise ıstılahi, yani kitap sünnetteki yer olarak. Bakınız, rugai manasını şöyle zikreder. İman kelimesinin aslı diyor, Arapça bir kelime el emru kökünden türemiştir. Güvende dediğimiz kelimeden müştaktır. Korkunun zıddıdır. Birazdan müellif bunları ayetlerle ispatlayacak. Kitap sünnet ehlinin Diğer taifelerden farkı konuştuklarını hep Allah'ın kitabı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle delillendirmeleri olmuştur. Ama diğer taifelerde bunları canlı bir şekilde tanık olamayız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle'nin kelamını bile beşer sözü dediler. Allah Azze ve Celle meydan okudu. Beşer sözü dediler. Muhammed dedir Aleyhisselatü Vesselam dağın eteğine gitmiş. Orada birilerinin duyuyor geliyor. Ki allah Teala bunu bastırmak için Peygamber Aleyhisselatü bakınız 40 yaşına kadar okuma, yazma ve bilgi sahibi olarak donatılmamış. ilerideki bu şüphe ve tereddütleri teşvik etmek, uzak tutmak için. Ve allah Teala meydan okuyor. Kur'an beşer sözü diyenlere bunun bir benzerini siz de getirin. Madem iddianızda doğruysanız ki getiremeyeceksiniz ya da Allah-u Teala meydan okuyor. Ki getiremiyorlar. Eğer katledilen beş 500 sayfa ise 5000 sayfa da getirilirdi ama Allah'ın kelamını iddia ettiği gibi bir sığırı sineğin kanadını kim yaratabilir? Evet. Bakınız, bir kardeşimiz hadis sığırısını hazırlıyoruz. Ziyaretine gitmiştim. Kendisi bilgisayarda bana böyle gösterdi. Abi dedi ne kadar bilgisayar sunarak sunalım, kelime hataları dedi, kelimelerin altında dedi, kır, kırmızı çizgide çıkıyor ortaya. Biz bunu sıfırlayamıyoruz dedi, bilgisayara vereceğiz. Evet. İşte beşerin çalışması işte Kur'an. Evet bilgisayarlara giriyor ama bir tek kelime aksaklığı, belagat düşüklüğü yok kardeşlerim. Şairlerin bile iflas ettiği. İnsanlar bir şeyler kanunlar çıkarıyorlar. Ama bir zaman sonra o kanunlar teknoloji geliştikçe yastık altı oluyor. Yeni bir kanunlar. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim asırlar geçtikçe tazeliğini koruyor. Toplum Kur'an için ne diyor? eski yazı. Kardeşlerim eski yazı değil eskimez yazı. Gittikçe yenilenen yazı. Çünkü Allah Azze kıyametten mahşerden haber veriyor. Bu beşer kelamı değil. Evet kardeşlerim. Burada iman eden bir insanı diyor <gülüyor> el emnu yani güvende olma kelimenin lugat manasına deli getirecek olursak diyor Bakara Suresi 239'da korkmuş iseniz yaya veya binekli namazınızı kılabilirsiniz. Güvene kavuştuğunuzda Allah'ın takdiri şekilde kınar. Emin olduğunuzda ise bilmediğiniz şeyleri ise öğrettiği şekilde Allah'a amin der. Burada korkmuş iseniz yayla binekli şekilde güvene kavuştuğunuzda. Burada korkudan emin kılma delini buradan müellif alır. Güvene kavuşma anlamında burada biz bu kelimenin mantıkuna yani lafzın gelişine bakarız. Zahiri okunduğunda ise ilk anlaşılan anlamı anlaşılmış olur. Ki Kureyş Suresi ise ayetli ise ve onları korkudan emin kıldı diyor. Yani burada imanın, evet kelime manası korkudan emin kılınma. İkincisi ise toplumun anladığı mana ise özellikle Türkiye'de bu yaygındır. Elhamdülillah Müslüman'ın mi olay bitmiştir. Toplumun anladığı bu. Ve biz de bu tür insanlara iman etmiştir, mümindir diye bakarız. Ama Kur'an sünneti yüklediği manaya baktığımız zaman, ıslahı manaya ki bizim için esas asıl ve bağlayıcı olan budur. Evet, el iman kelimesinin zıttı, bir yani yalanlamanın zıttıdır. Ne demek o? Tastik etmektir. Kelimenin tasdik manasında kullanılan ise yalanlama, sahabeler bakınız, teruk seferine gidiyorlar, 3 tanesi geri kalıyor ve bu 3 tanesi doğru sözlerinden taviz vermiyorlar. Ama münafıklar, eğer savaşa giderseniz, savaşı kaybedeceksiniz diye savaşa gitmiyorlar. Eğer peygamber de savaşı ve sahabeleri de savaşı kazanırsa o geldiğinde başka bir hal çaresi bulur diyorlar. Ve Allah'a selam savaşı kazanır. Daha yoldalar, daha dönmemişler. Onlar bir mazeret buluyorlar. Yani niyetleri o. Peygamber gelince direkt dedi ki, Resulü, eğer biz gelseydik, işte çocuklarımıza ee, bir şeyler hazırladık, onlar aç kalacaklardı. Onların erzakları için uğraştık. Bu zaman çocuklarımız ne yiyecek, ne içecek diye mazeret planlarını yaparlarken... Bakınız Tövbe suresi 94. ayeti indir ya Ayet aynen şöyle. De ki hiç özür beyan etmeyin. Size inanacak değiliz. de tasdik etmeyeceğiz. Bakınız. İnanma tasdik etmeydi. İnanmama tasdik etmemeydi. İşte buradan müellif Kur'an ve sünneti delil dediğimiz. Tasdik etme. Yalanlamanız zıttı olarak Tövbe suresi 94. ayetten delil getirir. Der ki. Aynısını Yusuf Aleyhisselam'ın kısmına Kısasını da geçer Yusuf Aleyhisselam'ı kara götürür abileri. başına tuzak kurarlar Kısayı biliyorsunuz Ve en suyunda babalarına bir mazeret dengelliler Mazeretten geldiklerinde Babaların onlara bakışında inanmama gibi bir tavır görünce Biz sana bunu söylesek de Sen bir de inanacaklardan değilsin Bizi tasdik etici değilsin derler Demek ki inanmama neymiş Tasdik etmemeymiş İnanma neymiş tasdik etmeymiş. Evet. bir doğru söylesek de sen bize inanacaklardan değilsin. Bizi tasdik ediciler değilsin derler. O yüzden bakınız kardeşlerim, Allah'ın varlığının zatında, rububiyetinde, zatı için kitap ve sünnette ispat ettiği gibi isim ve sıfatlarına, uluhiyet hakkında korunması gereken hukuklarına dair gelen haberleri tasdik etmek ve doğrulamak demektir. Tasdikin gerçekleşmesi için kardeşlerim, üç merhale vardır. Bir, bir, Kalb ile tasdik, iki, bir ile tasdik, üç, azalalla tasdik. Melek diyor ki, kalp ile itikat etmek, bir ile ikrar etmek ve azalalla amel etmek. Ancak bu üçü bir araya geldiği zaman tasdik gerçekleşmiş olur. Yani iman gerçekleşmiş olur. Kitap sünnetteki iman bu. Tasdik etmek, korkudan emniyette kılınmak, doğrulamak anlamına geliyordu. Ve bunu ancak üç merhalede gerçekleştiği zaman tasdik, gerçekleşmiş oluyordu. Tövbe nasıl üç merhalede gerçekleşince tövbenin şartı geçerli oluyor ise burada da kardeşlerim aynı de üç merhale gerçekleştikten sonra gerçekleşiyordu kardeşlerim. Evet. Bakınız burada İbn-i El Cevziye şöyle diyor. Bir binadasınız. Binanın üst katında yangın çıkmış siz de alt kattasınız. Size bu haberci geldi. Dedi ki bina yanıyor buradan uzaklaşın. Sizini de çok tanıdığınız, iyi bildiğiniz, güvendiğiniz, doğumuna kanaat getirdiniz, yanına şahit olmadığınız birisi bu. Siz ona dediniz ki sen doğru söylüyorsun. Sözünü doğruladınız. Getirdiğin haber doğrudur. Haberi de tasdik ettiniz. Fakat azalarınızdan oradan uzaklaşıp çıkıp gitmediniz. Şimdi İbni Kayın diyor ki Tastıya nerede fayda verecek? Üç merhale gerçekleşince. şahsı taslı yetmeniz, doğrulamanız, getirdiği haberi doğrulamanız, amel olarak icraata dökmeden oradan uzaklaşmazsanız size fayda verir mi diyor? Fayda vermez. Eğer oradan çıkıp gitmezseniz yanarsınız diyor. Aynını Allah'a da örnek veriyor. Benim halim aynı şu kimsenin haline benzer diyor. Gece karanlığında bir vadide eşkıyalar tarafından bir vadine yandığını, yıkıldığını ve kendi Mahallesinin de diyor, yanacağını, yıkılacağını Eşkıyalar tarafından duyar Ve koşa koşa gelir kapıları tek tek çalar Sabah vakti olmadan Alabilecek eşyalarınızı alın Evinizi terk edin Kapı açılınca Ev sahiplerinin kısmı, azamı onlara Sen doğru söylüyorsun Getirdiğin haber doğrudur Sen Allah'ın Resulüsün Gönderdin kitapta biz iman ettik Ama amel yok Lambayı söndürüp yatarlar Kimileri de alabilecek eşyalarını alır Yola çıkardırlar Şimdi Eşyalarını alıp yola çıkmayan Lambayı söndüren peygamberi tasdik etmesi Kitabı da doğrulaması Kendisini kurtardı mı? mu? Kurtarmadı. Bakınız İbni Kayyum diyor ki Azalallah oradan uzaklaşıp gitmediğinden dolayı Tasdik etmesi de Haberi doğrulaması da Kendisini kurtarmadı çünkü onlar yandılar diyor Evet kardeşler dünyadaki yanma böyle Mahşerdeki yanma da amel edilmezse ne tasdik geçerli yani ne iman geçerli ne de kurtuluş gerçekleşiyor kardeşlerim. Mühelik burada bırakmıyor. Yine mutmain etmek ve ikna etmek için çünkü 72 tayfe karşı alındı dedik ya ve hiçbir tayfa bu iman meselesini bu şekilde kitap sünnetten yoğun bir şekilde bu şekilde delillendiremiyor kardeşlerim. Çünkü Allah Azze Celle buyuruyor ki biz hakkı batını üzerine fırlatırız. Onu paramparça ederiz. Ve doğru iseniz delinizi getirin. Rabbinden bir birhan üzerinde bulunan kimse, kötü işi kendisine süslendirilen ve keyfine uyan gibi olur mu? buyuruyor. Bakınız, kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu, Resulü yani oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Onlardan bir grup da hakkı bile bile gizlerler. Bakara suresi 146. Tanıyorlar. Peygamberi hayatları boyunca yalanını duymamışlar. Peygamber olunca da kendilerine en emin demişler. Bakınız Allah Resulü aleyhissalatu vesselam gece Kur'an okuduğunda üç tane Mekke'nin ileri gelenleri Peygamberin evinin arkasında ayrı ayrı yerlerde birbirlerinden haberi olmayacak şekilde sabaha kadar dinlenir. Sabah olup gün aydınlanınca evlerine dağılmak için çıkınca yolda birbirlerine karşılaşırlar. Birbirlerini kınarlar, sözleşirler bir daha gelmeyeceğiz diye. İkinci gece yine sözleşirler. Sözleşmeden gizli gelirler. Yine aynı yerlerinde otururlar. Yine dinlerler. Sabah olunca yine birbirlerini fark ederler kardeşlerim. İşlerinden bir tanesi önce birincisine sonra Ebu Cehil'e gelip der ki duydukların hakkında ne diyorsun? Bir tanesi der ki biz onlarla aramızda yıllarca hep çekiştik. Onlar yedirdi biz de yedirdik. Onlar giydirdi biz de giydirdik. Onlar ikram etti biz de ikram ettik. Bir atın başa baş gittiği gibi hep yarıştık. Ama onlar öyle bir haberle geldi ki peygamberin kalmini kasede, efendimizi kasede. Onlar vahi ve nübüvvetle karşımıza çıktı biz burada çakılıp kaldık. Peki yalan diyebilir misin? Bakınız kendi aranızdaki konuşma. Allah seni ıslah etsin. Sen Muhammed'i yalan mı gördün? Peki neden tasdik etmiyorsun dediklerinde ise bizim kalbimizden çıkmadı ki, bizim içimizden çıkmadı ki. Bakınız peygamberi inkar edemiyorlar. Ama burada kendi içlerinden olmadığı için inadi bir küfür var. Bu neye benzer? Bizim içimizden birisi davet yapacak, onu dinleyenler de içinde sevmeyenler olacak. Sırf o sevmediği anlattı diye, anlattı diye Allah versin sözü kabul edilmezse kardeşlerim, Aynı tehlikeye düşür demektir. Bakınız Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu Resulü oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Nefslerine zarar verenler işte asıl iman etmemiş olanlar diyor onlardır diyor. Ama burada ayrı bir tehlike var. Zaman zaman ahlak derslerinde bunlar zikrediliyor. Tabi ki kalplerindeki kişilerin layıklıklarına göredir Allah-u Teala'nın insanları imtihana çekmesi. Bazı taifeler ahlaki unsur ve davranışlardan dolayı bazı insanların hidayetlerinin tam zıttına inkara gitmelerine sebep olursa tabii ki onun vebali de ağır ama kimseden mazeretten de kurtulmayacaktır. Çünkü kalbinde hayır olan birisi biz mukaddime defteri yapar çünkü zikrediyoruz. Bütün insanlar cinlerle toplansa Allah'ın yazdığı hayrı kimse engelleyemez. Ama burada birisi ki İbn Kayyim'in de dediği gibi ya el ya da sabredenler, şükredenler büyük ihtimal el fevayette <gülüyor> alim diyor, a kötü ahlakından dolayı insanları Allah'tan nefret ettirir. Ama korumuz burası değil. korumuzda da dağıtmak istemiyoruz inşallah. Bakınız bir toplu Peygamber Aleyhisselatü gelir derler ki Ey Muhammed sana bir soru soracağız. Onu bir kişi yahut bir Peygamberden başka kipta bilmez. Bir anne karında çocuğu Babaya ve anneye benzemez. Subhanallah. Ve çocuğun ilk şekli. iki cennet elini yiyeceği. Peygamber der ki, ben bunu bilmiyorum. Ama bir sonra namus yani cibril geldi bana bunları söyledi. Onlar diyor, Kuran'ı Kerim açtığınız zaman Yahudilerin de Cebrail düşmanlı olduğuna tanık olursunuz. Neden? Onlar da kendi işlerde hahamlara peygamberin gelmesini bekliyorlardı. Ama istemediği kişiye geldiğinden dolayı onlar da Cebrail'e düşmanlık ettiler. Gerçekte Allah'a düşman oldular ama farkında bile olmadılar. İşte bizim düşmanımızdır diyorlar ve getirdiklerini kabul etmiyorlar. Eğer Kur'an'a bakarsanız diyor Yahudilerin Cebrail düşmanlığına tanık olursunuz ki müşriklerin de aynı hastalıkları olduğunu görüyoruz. Evet. Bir tanesi de kimdi? Ebu Talip idi kardeşlerim. Peygamber Mesih v.s. ölmek üzere yatağında ziyaretine gider. Mekke'nin ileri gelenleri doğrudadır. Peygamber Mesih v.s. benim üzerimde çok hakkım vardır. Hatta babamdan daha çok senin bana emeğin geçmişler. Ey amca, la illallah kellesini kullan ki senin için Allah katında şahitlik edinver. Hemen oradan atılılar ne kendi ileri gelenleri. Sen Talib'in dilinden yüz mü çeviriyorsun? Bakınız burada Ebu Talib der ki, "Ey Yemen, ölümü yaklaştı da, ölümün acısından korktu da dedi, demesinler ve Beni Allah etmesinler diye ben bu kelimeyi sana söyleyemeyeceğim." Ama diyor, "Böyle demeyeceklerini bilme bilseydim demeyeceklerini. Senin memnun etme pahasına bile olsa ben bu kelimeyi söylerdim." Burada İbri Teymiye Rahimullah diyor ki, iman üzerine sayfa 44'de bu kitabı olanlar buraya bakabilirler. Ebu Talib'in dil ile seni memnun etmek için bile söylerdim derken, kalbinde iman yoktu. Şimdi burada ciddi bir şekilde bizi tehlikeye sokan bir olay var. Ihçılık tehlikesi. Velif diyor ki, Ebu Talib'in Peygamberimiz yeni olduğu için akrabalık ve ıhçılığın vermiş olduğu, kavimciliğin vermiş olduğu Aşırı bir sevgiden dolayı bu cümleyi kullandı. Yoksa onun kalbinde iman yoktu diyor. Hani cehennemin kıyısında azap görecek ya peygamberin küçük şefaatine ulaşmış ya bu imanından dolayı değil. Allah'ın dinine Peygamber olan yardımından dolayıdır. Evet. Allah diyor ona bu yüzden imanı nasip etmedi. Şimdi herkes kendine dursun etsin. Biz Ebu Talib'ten ne kadar torpilli ve avantajlıyız. Yani bir insanın kalbindeki imanı Allah'ın istediği şekilde değilse veya birilerinden dolayı ise birilerini memnun etmek içinse ameller birileri hoşnut olsun diye ise Ebu Talib'in bu amelinden öteye bizim amellerimiz geçmeyecek arkadaşlarım. O yüzden imanımızı ve amellerimizi daha buradayken can gargaraya gelmeden sorgulamak zorundayız. Yoksa bir daha geri dönüş yok. Bakınız İbni Teymiye'nin Alimler gerçekten peygamberlerin varisleridir. Allah'tan en çok korkan insanlardır ve Allahu Teala onlara hakikaten imanları oranında hakkı batıldan ayırt edecek bir anlayış vermiştir. Herkese ihlası ve samiyeti oranında bunu anlar. Ebu Talib'in diyor kalbindeki imanından değildi bu cümlelerin. Hani seni tasdik ederdim, seni memnun etmek sırf peygamberi memnun etme adına kullanmıştı. O mutlu olsun diye, o üzülmesin diye. Çünkü peygamber yeni onu hep bu yaparken çok mahzun olduğunu, üzüldüğünü canlı bir şekilde görüyordu. Arkadan peygamber çok üzülünce Kasar Suresi 56. ayet iner. Ey Resulüm sen hidayet verici Allahü Allah R.S. der ki Rabbim beni uyarınca kadar istiğfar getirecek. Bu da Tövbe Suresi 113. ayet inzalılır. O zamana kadar sahabelerden bazıları da şirk ehli olarak ölenlerin arkasından istiğfar getirirler. Ve Allah Azze ve Celle ateş ehli olduğu halde, şirk ehli olarak öldüğü halde ne bir peygambere ne bir mümine ne yakışmaz, ne yakışır ne de yaranır. Onlar için istifa getiren. Bakınız Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a, amcasına, yıllarca kendisine yardım eden, himaye eden, koruyan, kollayan amcasına yardımcı olamamıştır kardeşlerim. imana gelmesine. Ama bakınız Ebu Talib Peygamberimize yardım etmiştir. Buraya gelince ben burayı zikretmeden edemiyorum. Çünkü çok ince bir nokta var burada. Rabbim cümlemize bu ince noktayı yakalamamızı nasil etsin. Allah Resul Aleyhisselatü Vesselam davetini yaparken Mekke'nin ileri gelenleri Ebu Talib'in emanlığını kesmek için onu tehdit edeler. Ebu Talib an bir an olsun peyliyene gelip der ki beni zor durumda bırakıyorsun. Ben seni artık himaye edemeyeceğim. Bir talebin bir isteğin varsa söyle. Bakınız bir tek kelime söyler Peygamberimiz. Vallahi güneşi bir elime, ayı bir elime verseniz ben bu davadan vazgeçmem. Ya Allah benim elimde bu dini yüceltir ya da benim başım bu yolda gider. Ebu Talip gider. Allah ve Celle Peygamber'in samiyetini orada yoklamıştır. Peygamberin kalbi Allah'a mı bağlı? Ebu Talip'e mi? Peygamber'e mi güveniyor? Allah'a mı? Zahiren yardım eden Ebu Talip. Ama Ebu Talip'i yönlendiren buna gücü yeten kim? Allahümme ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik. İşte muvahit bir mü'min. Kalbi Allah'a bağlanmışsa zahiren kendisine gelen yardımlardan dolayı bile o kişilere eğilmez, dal kalkluk yapmaz. Çünkü bütün kalpler Allah'ın iki parmağı arasında olduğunu bilir. Ebu Talib peygamberin samimiyetinden dolayı geri döner gelir. Ey yanım beni öldürmedikçe sana zarar veremezlerler. Peygamberin gözünden sevinç göz yaşarır. Ve bu kısaya hadis eli şöyle dipnot düşer. Siz dininize sadık olursanız Allah onları ise dost yapacak ayetini, hadisini deli getirerek buraya kullanır. Peygamberin samiyetten dolayı Ebu Talib'i Allah peygambere ne yapmıştı? Destekçi yapmıştı. Evet kardeşlerim samiyetin dolayı. Ama peygamberin çırpınmasından dolayı Allah Ebu Talib'e hidayet vermemiş. Cehennemin kıyısında ebedi olarak ateşten ayağına nalın girilecek <gülüyor> ebedi olarak azap görecek ve beyni kaynayacak kardeşler alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber bu azaptan onu koruyamıyor avantaj bölümüne sahi Akidenen şu anda meşgul oluyoruz. Rabbim imanımızı bu üç merhale dediğimiz dil ile kalb ile ve azalar ile söylemeyi nasip etsin Ebu Talib'in bölümü hangisiydi? Dil ile söylemeye çalışmış fakat kalbindeki niyetinin bozukluğundan dolayı bu geçersiz olmuştur. Burada gelen Hucura suresi 14 ve buna benzer eş ayetlerde bakınız. Bunlar diyorlar ki biz iman ettik bedeviler. Allah tınavı buyuruyor ki siz İslam olur deyin. İman henüz kalplerinize girmedi. Ne zaman Allah'tan ve Resul'den gelenlere itaat ederseniz işte o zaman imanınız geçerli olur. İslam'ın kelimesi teslim olduk. Tasdik ettik değil bak. Tasdik ameldir kardeşlerim. İşte İbni Kayymi vermiş olduğu örnek burada. Şimdi biz, imanımız ne kadar? Allah katında tasdikimiz ne kadar? Kur'an ve sünnetteki cetvele göre eğer öğrenmek istiyorsak, Şeyh Huluslam'ın da dediği gibi, dünya üzerinde, Takvoli kitabının mukaddemesinde geçer. Dünya üzerinde, Müslümanların gözyaşının durması için, söz, fiil ve kalplerimizdeki niyetlerimizin, bir bütün olmadığı sürece dünya üzerinde Müslümanların gözyaşı bitmeyecek. Söz eylem ve amel çelişkisinden dolayı Allah'ın istediği muradı gerçekleşmeyecek. Çünkü Şeyh Hulusi'ne sorarlar. yeryüzüne İslam nasıl yayılacak? Kişi önce kendi nefsinde yaşamaya başlamayla der. Evet kardeşlerim Allah'u azze ve celle önce bizleri istiyor. Çünkü Peygamber bile önce kuldu sonra Resul'du. Allah önce bizi gerçek manada imana davet ediyor. Şimdi biz kendimizi yoklayalım. İmanımız ne kadar amellerimizden örtüşüyor? Kalbimizdeki niyetimiz ne kadar dilimizden bağdaşıyor? Dil, kalp ve azalarımız ne kadar bir bütün? Bir tane örnek verirsek belki daha anlaşılır. Buradan kürsüler Kur'an-Sünnete göre yalan sohbetini yaptık. Kürsüden indik aşağı, aramızda duvara girdik. Ama konuşurken yalan söyledik. E burada konuşurken sohbette sohbetini yaptık ama zaman ortamı içerisinde konuşurken yalan söyledik. Buradan emanet sohbetini yaptık, aşağı indik emanete hıyanet ettik. Burada derdimiz sözde durum sohbetini yaptık, içinizdeyken birinizden bir sözleştik ama sözü yerine getirmedik. Burada huşudan bahsettik ama kalplerimizde huşu yok. Bakınız sözde amel ve eylem çelişkisine. Burada gıybet etmeyeceğiz diye karar aldık ama halk olarak kendi içinize gıybeti terk edemiyoruz. Dilimizden terk edeceğiz diyoruz, yine dilimizden gıybete devam ediyoruz. Burada müellif İbni Teymiye diyor ki, buradaki çelişki nedendir diyor. Kalbe iman tam manasıyla yakın bir şekilde girmediğinden dolayı dil kalbin tercümanıdır. Kalpteki iman mesabesinde dil ancak eylem olarak dışarıya sınır ettirir. Kalbin problemi dışarıya yansır diyor. O yüzden diyor tasdik etmenin Allah katındaki kabulü diyor. Ancak 3 merhalede gerçekleşir. Değilse yeterli değil. Buna da hangi şeyi örnek veriyor? Kelime-i Şahadetten sonra en önemli amel olan namazı örnek veriyor. Bakınız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelince 16 ay yakın bir zaman hatta 17 ayda deniyor olabilir. Beytul Maktis dediğimiz mescid Aksa'daki mabede doğru namaz kılınıyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hep semaya başını kaldırıp dua ettiğini, allah Teala bizzat kendisi zikrediyor. Evet, ikindi vaktinde bu olay gerçekleşiyor. Allah-u Teala hüküm indiriyor, artık mescidi harama doğru yüzünü çevir, biz senin sık sık yüzünü semaya çevirip dua ettiğine tanık oluyoruz, artık sevin diye. Bakınız, bir sahabi safa giriyor, Kabe'ye doğru namaz kılıyor, namazı bir sonra uzaklaşıyor, uzaklaştıktan sonra bulunduğu yerde gittiği yerde bir toplumun dahi namazda olduğuna tanık oluyor ve ben şehadet ederim ki diyor Allah'tan başka ilah yoktur alın geliyor vahiy geldi mescidi harama doğru kıble döndü diyor. Sahabeler diyorlar ki daha namaz bitmeden namazda kıbleye döndüler subhanallah evet iman neymiş amel kardeşlerim amel Allah Selam Vesselam ayakkabılarla namaz kılıyor. ayakkabların bir tanesine necaset değmiş. Cibril-i Emin geliyor, ayakkabının tekini çıkarıyor Namaz bitince Allah Resulü arkasına bir dönüyor. Bütün sahabeler ayakkabılarını çıkarmışlar kardeşlerim. Subhanallah. İmam kardeşlerim, iman İmam. Tasdik, kalp niyeti ve eylem olarak azaya dönüştürmek. Ne hissediyor burada? bizim diyor o zaman Mekke'deki müşriklerden diyor ne farkımız olacak onlar da diyor kendi aralarında peygamberi inkar etmiyorlardı peygamber olduğunun hayatı boyunca yalan söylemediğini ikrar ediyorlardı ama yaşamak nefislerine ağır geldiği için eyleme dökmek nefislerine ağır geldiği için bunu söylemek nefislerine ağır geldiği için kendi kavimlerinden peygamber çıkmadığı için bunu söylemiyorlardı şimdi bizim bunlardan ne farkımız olacak eğer konuşmalarımız eyleme dönüşemiyorsa kardeşlerim Evet, konuşmalarımız eğer eleme dönüşemiyorsa kardeşlerim, bunun hiçbir faydası olmayacak kardeşlerim. Sonuç olarak zikredelim inşallah. Bu sohbetin geri kalan devamını zaten ben iki parça halinde düşünüyordum. Birinci parça'nın sonuna yaklaştık. Melef diyor ki sonuç olarak yukarıda zikredilen üçlü taktikin birbirinin mütelazımıdır. Birini tamamlayan olmazsa. Diğer parçalar da yarım kalır. Üç ayaklı bir sandalye gibi düşünün. Bu da hem kalp, hem dil, hem de azalala gerçekleşir. Bunları diyor. Bir tanesi eksik olursa diyor, tasdikiniz eksik olur. İmanınız da eksik olmuş olur. Bakınız burada birkaç tane ilimeli bunları zikrederek yani iman, dirlik, rah, kalbile tasdik ve azalarla ameldir. Birkaç tane ilimenden örnek verim. Sohbetimizi inşallah kapatalım. Bakınız. Hasan'ın bahsediyor diyor ki ne süslenme ile ne de temenni ile iman olmaz. Fakat kalpte kesin olarak yerleşen iman dil ile ikrar ve azal ile amel diyor. Velid bin Muslim ise bakınız onlar iman amelsiz sözdür diyenleri hoş karşılamazlardı ve amelsiz iman imansız amel olmaz derlerdi. Bakınız İmam Bukhari'nin hocasının hocası Abdullah bin Mübarek şöyle der. İman söz değil ve eylemdir. Bu dair bir ise selefimiz bize göre imanın içi ve dışı dil ile ikrar, kalb ile söylemek ve onlarla amel etmektir diyor. Bakınız İmam-ı Şafi ise sahabeye tabiim ve onlardan sonra bizim kendilerine ulaştığımız kimseler iman, söz, fiil ve niyettir. Üçü birden olmadıkça geçerli olmaz diye selefimiz kardeşlerim icma etmiştir. Bakınız Ahmet bin Hanbel ise Tabiinden Müslümanların imamlarından, Selef imamlarından, çeşitli ülkelerin fıkıhçılarından 90 kişi ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiği esnasındaki sünnetine göre ki bu sünnetten pek çok örneğini zikretti ve şöyle dedi. Söz fiildir. İtaatla artar, masiyetle eksilir ve di, amel ve kalbile tasdik diye icma edilmiştir dedi. Bakınız Bukhari çeşitli ülkelerde binden fazla alimle karşılaştım. Hiç kimsenin imanının söz değil olduğunda artıp eksilebileceğinde ihtilaf ettiğine şahit olmadım diyor. Evet Ebu Zura ise bize göre iman söz değildir, artar eksilir. Kim bunun dışında başka bir şey söylerse o bidatçıdır, mürciyedir. Şimdi biz yoklayalım kendi nefsimizi karışalım. Biz bu topluma bu dini anlatırken dedik ya dinlerken bakınız Hanefi fıkhına göre ikidir. Hanefi fıkhına göre amel imandan değildir. Bakınız Allah Azze Celle Kur'an-ı Kerim'de Sahabelerden bazıları Daha önceden biz Beytül Maktis'e doğru namaz kılıyorduk Bu amellerimiz ne oldu diye Sorduklarında peygambere Allah Azze ve Celle ayetle Delil indirdi Allah imanınızı zayıf edici değildir Bakınız hadis gelmiyor Burada ayet geliyor Yani sahabe ameli soruyor Allah Azze amelin iman olduğunu söylüyor yani namazınızdır, Allah zayi değildir. O yüzden kardeşlerim amel imandandır. Bir hadiste nakledelim, sohbeti burada aralayalım. İnşallah Allah ömür verirse gelecek sıramızda inşallah bu ikinci merhalede iman sohbetini bitireceğiz. Evet, iman 60 ile 70 küsur şübedir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. En yüksek entelâ ilâhe illallah. En aşağısı, bakın iman diyor ha, yoldan geçen bir taşı izale etmektir. El hayâ ve iman, e hayâ da imandan büyüyeceğiz Bakınız bütün peygamberler de kavimlerine haya alakalı bir söz söylüyorlar. Bütün peygamberler kavimlerine haya ile alakalı bir söz söylüyorlar. Allah'tan utanmıyorsan istediğini yap. Evet kardeşlerim, kabilenin önde gelen en yakınlarımızdan, en büyüğümüzden, en saygı duyduğumuz birisinden nasıl utanıyorsak Rabbimizden tenhada daha çok utanmamızı, günahlardan sakınmamızı nasip etsin inşallah. Çünkü İmam-ı Şafii, bakınız İmam Malik'ten ders alıyor. İmam Malik, İmam-ı Şafii diyor ki, sende keskin bir bakış var. Sakın onu günahlarla perdelama. Rabbim günahlardan bizleri ırak etsin. Kalplerimizi takvayla süslesin. Rabbimizden bize vermiş olduğu bu iman Kur'an ve sünnet akidesini güzel bir şekilde anlamayı, idrak etmeyi nasip etsin. Şükretmezsek Allah bize verdiği bu nimetleri elinden alır ve birçok toplulukları nasip eder. Eğer bana izin verirsen 10 dakika dakikada bu yakın zamanlarda yaşanan bir olayı küçük bir şekilde anlatmak istiyorum. Daha önceden bizimle beraber yıllar önce iman etmiş birçok arkadaşlarımız vardı. Birkaç tanesinin toplamını örnek vereceğim. Bir tanesi ben bu cemaati beğenmiyorum diye uzaklaştı. Bu cemaat arkasında namaz kılmasından mahrum kaldı. Bir tanesi radyolara tebliğe gider. Şallallı, sarıklı, sakallı. Mülk süresini okurken hışkırı hışkırı ama cemaatten uzaklaştığından dolayı kardeşlerim, önce sakalı gittim. Sonra beş vakit namazı. Sonra cuması. Sonra ziyarete gidenler anlatıyorlar. Mevlid'den cemiyet vermeye. Daha sonra evet kardeşlerim, çocuğu 19 yaşına yaşında intihar ettiğine tanık oldum. Evet kardeşlerim. Hiç kimse imanına güvenmesin. Benim bu anlatım 20 senelik yuvarlak yaşadığımız bir hayat zarfı. O yüzden Rabbim Bizden önce yaşayan kardeşlerimizin bu yaşadıkları olaylardan ders alıp Allah bize iman koymuş kalplerimize bunun kıymetini bilmemizi cemaatten ayrılmamamızdır. Allah'ın bize vermiş olduğu 72 grubun içinde olmayan sahih kaynak olan, delilli olan bu kaynakların kıymetini bilip Allah'a şükretmemizi etmemizi Rabbim nasip etsin. Kardeşlerim bu değil, bu iman bu dava naz götürmüyor. Allah verdiği gibi de O yüzden birbirimize karşı hoşgörülü, birbirimize karşı affedici, Birimize karşı merhametli, ne birbirimizi fazla aşırı övelim ne de birbirimizi aşırı yenelim. Bu insanların imtihanı kaybetmelerinin en büyük 2-3 tane üzerinde Bir, önce ilim aldığı insanları aşırı övdüler. Ondan sonra onların hatalarını gözlerinde çok büyüktüler. Ondan sonra cemaatten uzaklaşıp hep bu insanları kötüler. Şu anda hala içimizde ziyaretlere gittiğimizde tanık oluyoruz. Sohbetlere gelmeyip de hala böyle bu cemaatin içindeki arkadaşları kötüleyenler var. Kardeşlerim bu dilimizin durması lazım. Bakınız ayette ne buyurdu Cenab-ı Hak? Sözü doğru söyleyin ki Allah işlerinizi düzelsin. Allah bize hidayet vermiş, kalplerimize imanı süslemiş. Bunun kıymetini bilmemiz gerekirken birbirimizle mi uğraşmamız gerekiyor? Bizler sahabe değiliz ki tabi ki kusurlarımız olacak, hatalarımız olacak, eksiklerimiz olacak, yanlışlarımız olacak. Biz birbirimizi çekmek zorundayız. Ama nasıl? Tabii ki kitap sünnetimize bize vermiş olduğu ölçü oranında. Ama kaybetmenin en büyük sebebi kardeşlerin imanın kıymetini bilip Allah'a şükretmezsek bu sağlam akidenin Kur'an sünnetle amel etmenin saf temiz pak akideyle amel etmenin kıymetini bilmezsek Allah-u da buyurduğu gibi Allah sizin elinizden bu nimeti alır başka topluluklara verir. Rabbim kıymetini bilip cemaat üzere yaşayıp cemaat üzere Rabbim canımızı alsın. Dinlediğiniz için Allah razı olsun. ve bihamdih. illa